min şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim inel hamdulillahi nahmedu ve nestainu ve nesta'inu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline men yehdihillahu fe la ve men yudlil ve la ilaha illallah la ve abduhu ve ve ve ve kulle muhtesetin bira ve külle bidatın zalale ve külle zalaletin finner. İbn Abdil Hadi rahimeullah'ın El Muharrar fil Hadis isimli eserinde babu sivak yani misvaklanma e, babına geldik. 24. hadis An Aişe radıyallahu anha galet "Kale gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Es-sivaku مطهرة للفم مرضاة للرب Siwak yani misvaklanmak ağız için temizleyici ve Rabbi razı edicidir. Ağızı temizleyici Rabbi razı edicidir. Revahu Ahmed ve Buhari ta'liqen mecrumen bih ve Nesai ve İbn bunu Ahmed Buhari muallak olarak Buhari rivayet etmiş ağzı temizleyici, temizleyici ve Rabbi razı edicidir misvak. Misvaklanmak. Ahmet Nesai ve İbn Hibban rivayet etmiş. Bukhari'de de muallak olarak. cezim sıgasıyla zevait etmiş. Yani Allah Resulü'ne kadar ulaşan isnadı zikretmeden rivayet etmiş ve ahre Hudne Huzeyme bir tariqin uhra fi sahihihi. İbnu Huzeyme'de sahihinde başka bir tarikle rivayet etmiş. Ve revahu Ahmet min hadisi Ebi Bekir Sıddık ve İbn-i Ömer radiyallahu anhüm. Ahmet bin Hanbel bunu Ebu Bekir ve İbn-i Ömer radiyallahu rivayet etmiş. Ve revahu i̇bn min hadisi Ebi Hureyre. İbn-i İbban'da Ebu Hureyre radiyallahu başka bir tarikle rivayet etmiştir. Fakat bu Ebu Hureyre'den gelen tarikinde şazlık vardır. Yine e, Ebu Bekir radıyallahu anh'dan Ahmet bin Hanbel'in rivayetinde şazlık vardır. İbn Ömer radıyallahu anh'a rivayeti Hasen'dir. Ayşe radıyallahu anh'a'dan ilk metni okuduğumuz hadis de sahihtir. 25. hadis Ve anil an miktam bin Şuray An ebihi an te radıyallahu anh'a اَنَّنْ نَب۪ي صَلَّ اللّٰهُ عَلْهِ وَسْسَمْكَانَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْدَعُ بِسْسِوَاكُ Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, Nebi aleyhisselatü vesselam evine girdiği zaman ilk iş misvaklanmayla başlardı. رَوَاهُ Müslim, Bunu Müslim rivayet etmiştir. Eve girdiği zaman Nebi aleyhisselatü vesselamın ilk işi misvaklanmak olurdu. 26. hadis ve bana İmam Ahmed fil Musnet, Malik an Ibn an bin Abdullah bin Auf an abi Hurairah radiallahu an an Rasulullah sallallahu an Rasulullah sallallahu, onunla şöyle diyor: "Leyla en aşıkla ümmeti, la emrettüm bilsiye ki ma akulli in. Allah Resulüyle isat ve buyurdu ki ''Şayet ümmetine meşakkat, güçlük, sıkıntı vermeyecek olsaydım, verecek olmasaydım onlara her abdest ile birlikte misvaklanmalarını emrederdim.'' Bu hadis gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi emrederse o vücub ifade eder. Burada emretmediği için e, bu vaciplik yok. Fakat meşakkat olmayacak olsaydı diye kayıtladığı için bir teşvik var, bir müstehaplık devam ediyor. Evet, ümmetime güçlük vermeyecek. Güçlük verecek olmasaydım onlara her abdest ile birlikte misvaklanmalarını emrederdim. Ruvvâtuhu kullühüm eymmetun sikatun esbatun. Bütün ravileri imam, güvenilir imamlardır, esbat son derece sağlam imamlardır bu hadisin bütün ravileri. Ve Ahmet an ruh an Malik merfu an. Aydan. Ve min rivayeti ruh revahu İbn-i Huzeyme fi sahihi. i̇bn Huzeyme sayhinde. Yine rivayet etmiş bunu. 27. hadis. Ve an Ebi Hureyre'te radiyallahu anh. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Levla en eşukka ala ümmeti le emertuhun biz sıvaki inde. Kulli salatin. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki şayet ümmetime güçlük vermeyecek olsaydım, verecek olmasaydım e, muhakkak onlara her namazla birlikte misvaklanmayı emrederdim. Bir önceki hadiste her abdest alışta, her abdestle birlikte e, misvaklanma teşvik ediliyordu. Bu hadiste de şayet meşakkat olmasaydı her namazla beraber misvaklanmalarını emrederdim diyor. Buna göre bir kimse abdest alırken ve namaza dururken misvaklansa bu güzel olur, müstahaptır. Muttafakun aleyh Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. 28. hadis. Ve an huzeyfe bin el Yemen radiyallahu anhuma gal. <gülüyor> Kâne'n-nebî sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâme min el miswakın muttfaqun aleyh Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh dedi ki Nebi aleyhisselam gece kalktığı zaman gece namazına kalktığı zaman yesu su fahu biswak Misvak ile ağzını temizlerdi. Ve yesu bi makna yedluku ve qile yagsilu ve qile yunakki yani veya yanka e, Ağzını temizlerdi, misvak ile temizlerdi. Buradaki yeş temizlemek anlamındadır diyor İbn Abdil Hadi. 29. hadis Bu şaz bir rivayet. Nesai Huzeyfe radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Kunna nuemmuru bis-siwakin idha min el Biz gece kalktığımız zaman misvaklanmakla emrulunurduk diyor Huzeyfe radıyallahu anh bu rivayet şazdır. Nesai rivayet etmiştir. Bu lafız şazdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emretmedim diyor. Emretmedim diyor. Yani bunu bir emir olarak size emretmedim yoksa meşakkat olur diyor emretsem. Yani az önceki hadislerden dolayı. Huzeyfe radıyallahu Anh'den gelen bu lafızda ise biz gece namaza kalktığımızda misvakla emrolunduk. Misvaklanmakla emrolunduk diyor. Bu lafız şazdır. Emir değil tavsiye diyebilirsiniz buna. Bu müstahap kılındı. Ve an 30. hadis ve an Ebi Musa radiyallahu an yani Ebu Musa el Eşari radiyallahu anten قال اتهيت النبي صلى الله عليه وسلم ففجت دحو يستن بالسيواك بيده يقول ار ار والسيواك Resulü Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına gittim Fevcettu onu buldum ne halde yestenu bir sivakin biyedihi, yakulu ö ö elinde misvak ile ö ö diye sesler çıkarıyordu ve sivakofiyi fihi misvak ağzındaydı ki en nehu ve o sanki kusacak gibiydi diyor. Bu hadis Buhari'nin lafzıdır. Buhari. Bu hadis Müslümin Müslimin lafzında ise tu alen nebi sallallahu aleyhi ve ve tarafu <gülüyor> miswaki alal lisanihi fahset. Müslimin lafzında diyor ki Nebi Vesselam'ın yanına girdim. Misvakın ucu dilinin üzerindeydi. Yani dilinin üzerinde dolaştırıyordu Allah Resulü Vesselam. Yani dilinin de misvaklamak vardı demek ki. Dişlerle birlikte dilde misvaklanır. Bu rivayete göre Evet, 31. hadis Ve <gülüyor> an Ebu Hurayretin radiyallahu anh Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Le hulufu Femissa imi atyebu İndallahi yevmel kıyameti Min rihil misk Ebu Hurayretin radiyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın Şöyle buyurduğunu bildiriyor Le hulufu, muhakkak ki Buradaki le tekit içindir <gülüyor> Le <gülüyor> hulufu, <gülüyor> huluf Oruçlunun ağız kokusu, bozulan ağız kokusu değişen, ağız kokusu demek. Lehulufu femi saim. Orusunun ağzındaki koku o değişmiş koku. At yebu indallahi yawm el kıyame. Allah katında kıyamet günde Allah katında daha hoştur. Neyden? Min rihil misk. Mis kokusundan daha hoştur diyor. Bu revahu Müslim. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Müellifimizin bu hadisi bu baba almasının sebebi Allahu alem. Oruçlu kimsenin misvak kullanmasının hoş olmaması. Yani onun ağız kokusunun dahi e, Allah katında hoş olduğu. Bu sebeple oruçlunun illa ağız kokusunu değiştirmeye uğraşmaması daha hoştur anlamında. Evet, 32. hadis bu zayıftır. Ve an Ayşete radiyallahu anhâ gâlet gâle Resûlullah sallâhu aleyhi ve sellem. Ashrum minel fitra. Qassu'ş-şarib ve ifa'ul lehya ve ve istinşakul ve qassu'l azfar <gülüyor> ve qaslu'l ve nadful ibt ve halqul ve mus'ab ve illa mazmada. Bu hadis zayıftır. Müslim rivayet etmiştir. Ee, Şöyle Ayşe radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurduğunu rivayet etti. 10 şey fıtrattandır. Qassus şarip yani bıyıkları kısaltmak. Ve i'faul lehye sakalı serbest bırakmak. Ve sivak misvaklanmak. Ve istinşakul ma'i burna suyu çekmek. Ve qassul ezfar tırnakları kısaltmak kesmek. Ve qassul beracim. ''Beracim, berceme, e, berceme kelimesinin e, çoğuludur. Parmak boğumları demektir. El ve ayak parmaklarını e, yıkamak, suyu ulaştırmak ve netful ipt yani koltuk altlarını yolmak ve halgul gulane etek tıraşı olmak, wentikasul ma veki hadisin ravilerinden veki intikasul mayı istincada su kullanmak, su ile temizlenmek diyerek tefsir etmiştir. Rahmuşlüm ve zekre nesai ve darıqtni illa tam məsəhra. Nesai ve darıqtni ve zekre Allahu nesai ve darıqtni illa tam məsəhra. Darıqtni ve nesai bunda etkili bir illet zikretmişlerdir ve Musab. burada geçen Musab huve İbn Şeybe. İbnə bir Şeybe deyil. İbn Şeybe o Musab bin Şeybedir. Tükellı məfi ne hadis Hakkında konuşulmuştur, eleştiride bulunulmuştur. Tekelleme fih veya tükelleme fih denilen kimse hakkında eleştiride bulunulmuştur. Hakkında konuşulmuştur. Nesai dedi ki münkerül hadistir. Hadisleri münkerdir demiştir. Bu ravi bu hadisin rivayetinde tek kaldığı için bu hadis zayıftır. Müslim'de dahi geçse yine bu hadis zayıftır. Nitekim El Muharrar Fil Hadis isimli e, kitabın müellifi, Şeyi, e, muhakkiki Ebu Usame Süleym bin Ait el-Hilali Şeyh Elbani'nin kıymetli öğrencilerinden Allah ona selamet versin. Bu kitabın tahkikinde bu hadisin zayıf olduğunu açıklamış. Bütün rivayet yollarını ortaya koymuş ve buradaki illetin hadisi zayıf derecesine düşürdüğünü Müslim'de bile geçse bu hadisin ancak zayıf isnatta geldiğini açıklamıştır. 33. hadis Ve an Cafer bin Süleyman An-Ebi İmran El-Cevni veya İmran El-Cûni. İki türlü kıraat. Allahu Alem, doğrusu El-Cevni şeklinde. An-Enes bin Malik radıyallahu anh, Kâl, Vukkite lena fî qass-i ve taklimil ezfârin ve netfil fil ve hâlqil âneti en lâ netruke ekthar min erba'ine leyletun. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle diyor. Vukkı telena fi qassi şarik bize e, bıyıkların kesilmesinde, kısaltılmasında ve taklimil esfari tırnakların kesilmesinde, netful ibti koltuk altlarının yolunmasında ve halqil ane ve etek tıraşında süre verildi, vakit verildi en La netruke ekseru min 40 40 geceden fazla sürmeyecek. Yani 40 gece içerisinde mutlaka bu işler yapılacak. Bıyıklar bıyıklar 40 günden fazla uzatılmayacak. Tırnaklar 40 günden fazla uzatılmayacak. Koltuk altları ve eteklerde 40 günden fazla uzatılmayacak. Mutlaka bu süre içerisinde kısaltılacak diye bize vakit tayin edildi diyor Revahu Müslim ve قال ابن عبد البر لم يروه الا جعفر بن سليمان ليس به حجه لسوء حفظه وكثرة قلاته bunu Müslim rivayet etmiştir İbn Abdilber dedi ki bunu sadece Cafer bin Süleyman rivayet etmiştir o hucet değildir çünkü hafızası kötüdür li su'i hafzihi ve kesretu qalatihi ve e, yanlışının yanılmasının çok olduğundan dolayı demiş ve kat musika caferen fakat İbn Abdül Haddad mezur fakat Cafer tefsik edilmiştir, güvenilir bulmuştur. i̇bn Ma'in ve gayrihi, i̇bn Ma'in ve başkaları tarafından. Ve kâle İbn-i Adî, İbn-i Adî dedi ki, hüve endi mimmen yecibu en yukbel hadîsihi. Bana göre, o, yani Cafer bin Süleyman, hadisi kabul edilmesi gerekenlerden birisidir. Ve kat, devam ediyor i̇bn Abdil Hadi, ve kat rüviye hazel hadis, Ahmet ve Budavud ve Tirmizi min rivayet-i sadaka sadaka bin Musa et-Daqiqi ve fihi ta'f an Ebi İmran ve fihi vakate Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve yani bu başka bir tarikten de gelmiştir sadaka bin Musa et-Daqiqi yoluyla onda da bir az bir zayıflık vardır diyor bu rivayetleri birbirini de kuvvetlendiriyor nitekim Cafer bin Süleyman'ın Guenayer bir ravi olduğu açıklanıyor kitabın muhakkiki Ebu Usame Süleym bin Eyit El Hilali bu hadisin hasen olduğunu belirtmiştir. Nitekim bu tarihlerden hasen olduğu açıkça anlaşılıyor. 34. hadisimiz ve an Ebi Hurere radiyallahu an enne'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال. ki nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İhtetene İbrahimu Halilur Rahman ba'deme etet alayhi semane seneten veqtenne bil kadum. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Nebi aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'ın Rahman'ın dostu İbrahim aleyhisselam ba'deme etet aleyhi semanu seneten, 80 yaşından sonra sünnet oldu. İhtil, hitan oldu, sünnet oldu. veqtenne veqtetene bil kadum Bir rivayetinde bu bil kadum diye e, kıraat edilmiştir Raviler tarafından. Bil kadum mu yoksa bil kadum mu diye ihtilaf vardır bu rivayette. Şayet kadum diye şeddeli okunursa bu Şam'da bir belde anlamına geliyor. Şam'da bir beldede sünnet oldu. Kendini sünnet etti ee, anlamına geliyor. Ama tahvif ile okunursa yani dalil tahfifi ile şeddesiz okunursa bil kadum diye okunursa Balta, gibi odun kesilen bir kesici aletle kendini sünnet etti. İhtetene. Kendini sünnet etti. Doğrusu da, allah Alem, doğrusu da e, bunun kadum diye, yani keserle veya nacak ile, bir kesici bir aletle kendini e, sünnet etmiş olmasıdır. Müttefakun <gülüyor> aleyh. Ve hâza lafzul Bukhari. Bukhari ve Müslim tarafından riva edilmiştir. Bu lafız Bukhari'ye aittir. Evet. Evet burada ee, ne Misvakla. Misvakla ne Fıtrat hasletlerine geçtiği için e, fıtrat hasletlerine ek olarak bunları yani temizlenme ile ilgili olarak bunu şey yapmış. E, doğrudan misvakla alakası yok. Ama şu da mesela şurada fıtrat hasletleri sayılıyor. Fıtri hasletler arkasından sünnet olma zikrediliyor. Bak burada yine 35. hadis misvakla alakalı değil. Yine fıtrat, fıtri temizlikle alakalı. An İbni Ömer radıyallahu anhuma ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neha anil kaza'in muttefakun aleyh. Hüzeyfe radiyallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer dedi ki Nebi aleyhisselatü vesselam kaza'dan nehyetti. Onu açıklayacağım şimdi. Bu hadis sahihtir. Buhari ve Müslüm tarafından rivayet edilmiştir, ben bunu epey bir hadis kitabında görüyorum, neredeyse bütün hadis kitaplarında var bu. Fakat bu kadar meşhur bir hadis olmasına rağmen bu kadar da muhalefet ediliyor. Kaza, saçın bir kısmını kesip bir kısmını bırakmak, bugün eşek tıraşı dedikleri veya Amerikan tıraşı dedikleri, asker tıraşı dedikleri, başın şurada tepesinde bırakıp enseleri, yanları kısa tutmak, başın her tarafından eşit almak emrediliyor. Bir tarafı uzun bir tarafı kısa e, tıraş olmakta yasaklanıyor. Bir sonraki hadis de biraz daha açıklık getiriyor buna. 36. hadis. 35 yazmadık hocam. 35 değil mi bu? 35. Bu 35. Bu 35. 35'ti. Yazmadık işte. Ha. Allah Resulü Nebi Aleyhisselatü vesselam kaza'dan nehyetti. Parantez içinde kaza saçın bir tarafını uzun bir tarafını kısa yapmak. Bakın, tamam. hmm. 36. hadis. Ve kâle Ebu Davud Hattâ senâ Ahmet bin Hanbel kâle Hattâ senâ Abdurrazzak kâle Enâ ma'mer an Eyyub'in an Nâfi'in an İbn-i Mer radıyallahu anhuma ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rââ sabiyyen qad huliqa ba'du şa'rihi ve türüka ba'du fenehâhum an zalik ve kâle uhluguhu kulluhu ev atrukuhu kulluhu hadha ve ruwatu kulluhum eynetun sıkatun vallahu alem Ebu Davud dedi ki bize Ahmet bin Hanbel rivayet etti. Ahmet bin Hanbel dedi ki bize Abdurrezzak yani Abdurrezzak bin Hammam Es-Sani meşhur Musannef sahibi o rivayet etti kimden? Ena Ma'mer. O bize Ma'mer'den rivayet etti. An Eyyub bin yani Eyyub es-Sahtiyani'den An-Nafi'in yani Nafi Mevla İbn-i İbn Ömer, i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın azatlısı Nafi radıyallahu anh'den, an İbn Ömer radıyallahu anh'ıma. O da i̇bn Ömer radıyallahu anh, rivayet ediyor. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ra'a sabiyyen. Allah Resulü, Nebi aleyhissalatü vesselam bir çocuk gördü. Huliqa ba'du şa'rihi ve turika ba'duhu. Saçlarının bir kısmı, Tıraş edilmiş bir kısmı duruyordu, bırakılmıştı. Fennehâhum anzalik, Onları bundan yasakladı. Kimleri? Çocuğun velilerini tabii ki. Onları bundan yasakladı ve gal. Ve şöyle buyurdu. Ahlûkûhü küllühü. Ahlûkûhü küllühü. Ev etrukûhü küllühü. Ya tamamını tıraş edin ya tamamını bırakın haza isnadun sahihun bu hadisin isnadı sahihtir ve ruwatu kulluhum eyyemmetun sıkkatun vallahu alim. Zaten hadisin ravilerini okuduk, hepsi de muhaddis imamlardır. Ee, hadis sapasağlam sahih bir hadistir. Elhamdülillahi rabbil Evet. Allah azze ve celle izin versin haftaya da dördüncü bab geliyor. Taharet kitabının dördüncü babı. Babu sıfatil sıfatul vudu ve hurûzihi ve süneni sünenuhu abdestin şekli farzları ve sünnetleri babı haftaya bırakalım inşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en lâ ilâhe illâ ente ve estagfiruke ve töbuke lîk. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Miswaklanma ile ilgili herhalde e, bu hadisler gayet açık. Yine fıtri temizlikle ilgili olarak Tırnakların kesilmesi, bıyıkların kesilmesi, kısaltılması, sakalın serbest bırakılması. Bakın burada gelen rivayet, o 10 haslet hadisi zayıftır Sayın Müslim'de geçen. O hadis zayıftır fakat fıtri hasletler olarak sakalın serbest bırakılması başka hadislerde sabittir. Ondan sonra koltuk altlarının yolunması, giderilmesi. Halgulane etek tıraşı bunların 40 günü geçmeyecek şekilde düzenli yapılması bizlerden isteniyor. Misvaklanmada yine fıtri hasretlerden saçın eşit şekilde bırakılması, eşit şekilde kesilmez. 40 günü geçmesi durumunda ne oluyor? Neyi? Bu şey... Bize bu vakit tayin edildi diyor. Bu vakti geçen isyan etmiş olur. Sahi, Sahi o hadis. Kırk gün vakitlemek sahih. Geçmiyoruz tabii. 40 günden fazla uzattı mı o kimse günaha girer. Bize bu vakit tayin edildi diyor, sınırlandı diyor. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.